Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği kul ma kuntü bid'am minar rusul yani Resul-i Saded ve selam'a hitaben Ahkaf suresi 9. ayette kul ma kuntü bid'am minar rusul deki ben Rasullerin ilki değilim. Yani Allah Resulü Sallallahu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 aynen aynen şu ayette olduğu gibi mesela hadis suresi 27. ayette efendime söyleyeyim e, hristiyanları kastederek uydurdukları ifadesi kullanarak bu lafız kullanılarak uydurdukları ruhbanlığa gelince ya da yüce Rabbimiz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 Ebu Şame şöyle diyor. Bid'at lafzı genellikle dinde hoş görülmeyen mekruh şeyler hakkında kullanılır. Buna benzer olarak müptedi lafzı da zem dışında neredeyse kullanılmıyor gibidir. Yani genelde bid'at zem anlamında ey yerimi anlamında kullanılmıştır. Kelimenin türetilmiş olduğu kökü itibariyle ise hem met hem de zem için kullanılabilir.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 teklare edilen ne diyor İmam Şati bi rahimahullah elbaiz ba'is ala inkari'l bid' e bidaa ve'l havadis isimli kitabın kitabın 20. sayfasında ve yine lisanul arap'ta geçiyor nihaye fi garibil hadis ve'l eser cilt 1 sayfa 107'de diyor ki İmam Şati bi bid'at şer'i gibi görülen ey yani şeriattan gibi görülen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 Biraz daha açacağım söylediğimin anlaşılması için en basit olarak yani Ömer radıyallahu anh'ın bu ne güzel bidaattır ifadesi örnek verelim aslı itibariyle delili olduğundan ey teravih namazıyla ilgili söylemişti bu sözü aslı itibariyle delili var çünkü ve vesselam teravih namazına namazını bir tek mescitte bir imamın arkasında olarak yani kendisi imamlık yaptı arkasında kılındı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 gösterebilmektedir. Dolayısıyla izafi bidat zaten bidat-ı hasene yanılgısını ortaya çıkarmaktadır. Mesela demin bir örnek vermiştim. Allah Resulü ve sellem diyor ya men ahdasa fi amrina hadha ma leysa minhu fehuve Kim bizim dinimizde olmayan bir şey ihdat ederse bu merduttur. Bu bidatçı bana bunu okuyunca dedi ki men ahdasa fi amrina hadha ma leysa minhu. Ey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 Ben ahdefefi emrine meleysemin hufe var Allah Allah res Suhi ve Selemmin namaz konulmuş en hayırlı şeydir hadisi ile mevzu edilen bu namazların meşruiyetine delil hiç kimse delil getiremez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 Ya da şunu görebilmekteyiz. Müezzin kâmet getirmek için ayağa kalktığında şöyle başlıyor. Diyor ki Allahın sallihi ve sellem ala nebine Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahu Ekber, Allahu Ekber, reşed ve Yani kâmeti ondan sonra getirmeye başlıyor. Sen bunu nereden getirdin? Sen nereden getirdin bunu? Yani oraya...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 bu teknolojiyle yani hoparlör denilen sistemle sesi efendime bütün şehre bile duyurmak mümkündür hatta daha fazla insan sayısı olduğu halde. Allah subhanahu wa taala'nın tahsis etmediği bir güne oruç tahsis etmek ya da Allah subhanahu wa taala'nın tahsis etmediği bir geceye gece namazı tahsis etmek. Oruç kendi zatında meşrudur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 İki yönü olan her amel bir itibarla meşru iken bir diğer itibarla gayri meşrudur sanırım maalesef bidatçıların en büyük yanılgısı işte bunu anlayamamaları işe hevalarını katmaları yani bu bir yerden kendisine hüccet e, oluşturmaya çalışıyor ve hevasını katıyor veya herhangi birinde görüyor dolayısıyla adam şunu düşünüyor yani ben size söyleyeyim yani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 mesela bununla ilgili bir örnek vereyim demin dedim ya şeytan böyle yaklaşır diye mesela eee falan kimse zikri duayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeyi veya Kur'an okunmasını kabul etmiyor gibi hakkınızda sözler duyabilirsiniz. bunlar dini bilmemekten kaynaklanan sözlerdir ya da sahibini teşhir amacına yönelik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 duracağız inşallah Allah sizlerden razı olsun Ve hadihi ve alem ve sallallahu ala nebina muhammedin ve ala ali muhammed subhanaka allahumma bihamdik eşhedü an la ilahe illa ent ve ve atubu ileyk selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu